Hayalimde Türk gençliğinin hali ve geleceği canlanmıştı. Acaba benim memleketimde de böyle bir gençlik yetişecek mi diye meçhul ufuklara nemli gözlerle bakarken, mesut günlerin yakın bir gelecekte tecelli ve tahkuk etmesini Rabbimden niyaz eylemiştim. Peki bu duanızın tecellisini görebildiniz mi? Şükürler olsun ki çok geçmeden niyazlarımın dergahı de kabulünü müşahede ettim. Manevi dirilişin ilahi aşkını bir bahar sabahı gibi temsil eden genç nesli, ilmi ve fikri sahalarda temessül etmiş olarak gördüm. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beldesinde de çok dualar etmiştiniz. Evet, çok dualar ettim. Her sevenin bir sevgilisi vardır. Benim sevgilim de yüce davanın gerçek temsilcileri olan bu iman gençliğidir. Yarım asra yakın bir zamandan beri yazdığım şiirlerimde hep bu aşkı terennüm etmişimdir. Bu şiirlerden örnek lütfeder misiniz? Maneviyat ufuklarımızın karardığı günlerin matemli tablosu şu mısralarda kanıyan bir yara halinde sızlıyordu. Ne gelen var, ne giden, ne gülümser bir yüz, yolcu yorgun... Yük ağır, menzil uzaklarda henüz. Duaların kabul olduğu demler nasıl ifade buldu? Ruhum kanar ağlardı ışıksız gecelerde. Sıyrıldı gözümden o cehennem gibi perde. Genç nesilden bize hep müjdeci sesler geliyor. Uyanış fecrini marşlarla bütün besteliyor. Taşı, toprakları yurdun dile gelmişçesine uyuyorlar koro halinde ilahi sesine. Bu ilahi sesi bin ve ecdile ben dinlerken, çağlayanlar dökülür ruhuma yükseklerden. Mustafa Sadık Errafi'nin yolunu devam ettiren talebeleri oldu mu? Errafi hastalandığı zaman kendisine sormuşlar. ''Efendim acaba sizden sonra edebiyattaki üslup ve yolunuzu kim takip edebilir, size kim halef olabilir?'' diye. Üstad ne cevap vermiş? Üstad Errafi'yi inşallah Mahmud Şakir'' diye cevap vermiş. Mahmud Şakir kimdir? Eski Eser Şeyhi Vekili Şih Muhammed Şakir'in oğlu. Mahmud Şakir Üstad Errafi'nin talebelerindendi. Edip, Muharrir, edebiyatın külhüne vakıf bir zat idi. Mahmut Şakir de Erafi gibi miydi? Onun da talebeleri, dostları var mıydı? Mahmut Şakir'in hali vakti aileden yerindeydi. Konağında aşçı bulunurdu. Yaz geceleri ayda bir, kış geceleri on beş günde bir evinde üdeba toplantıları düzenlenirdi. Bu toplantılara katılabilir miydiniz? Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi'nin Edip ve Şair Mahdumu, benim hocam İbrahim Sabri Bey bu toplantılara devam ederdi. Ara sıra bendenize de götürürdü. Diğer yakın arkadaşlarınız? Onlar pek gitmek istemezlerdi. Her iş bitti de Mahmut Şakir'in edebi sohbeti mi kaldı derler, benim gitmeme de muhalefet ederlerdi. Peki siz neden giderdiniz? O sıralarda bir edebiyat delisi olmuştum. 1940'tan 1946'ya kadar aralıklarla bu toplantılara devam ettim. Mahmut Şakir'in evi Şeyhülislam Efendi'nin oturduğu Mısru Cedide mahallesindeydi. Bu toplantılara genellikle kimler katılırdı? Zamanın meşhur edip ve şairleri katılırlardı. Şair Mahmut Hasan İsmail, Büyük Edip ve Mütefekkir Muhammed Abdülmümin Hallab, Muhammed Said el-Aryen, Osman Asel, Yahya Hakk'ı bunlardan bazılarıydı. Hiç unutmam bir toplantıda El-Mütenebbi'nin divanı okunuyordu. Toplantı tam bir ders gibiymiş. Elbette. Şairin zelil olan kimseye zillet kolay gelir. Ölmüş bir kimsenin aldığı yaradan acı duymaması gibi manasındaki beyti üzerinde duruluyordu. Herkesin bu beytten ne anladığı soruldu. Üstad Mahmut Şakir söz olarak şöyle dedi. Efendiler, bu beyit çocukluğumdan beri... ...ruhumun ufuklarında bir hamaset bayrağı halinde dalgalanan şaheserlerdendir. Müsaade ederseniz biraz geniş konuşacağım. Bu konuşmam sohbet değil, konferans mahiyetinde olacak. Bilirsiniz ki, kainatta simalar gibi... Üslup ve ifadeler, mizac ve meşrepler, görüş ve inançlar da ayrı ayrı oluyor. Biraz daha açar mısınız efendim? Misallendirir misiniz? Mesela bazı şiir hisse, duyguya hitap eder. Onlara lirik şiirler deriz. Bazısı ruha hitap eder. Manevi ve tasavvufi şiirler deriz. Bazısı akla hitap eder. Felsefi şiirler deriz ki, hikmet ifade eden şiirlerdir. Bunlar asırdan asıra, eskimeden, Hörsümeden intikal ederlerken, dillerde destan oldukları görülür. Nesiller onları birer darbu mesel olarak kullanır. Yani uzun bir ömür kazanırlar. İnsanlıkla beraber yaşadıkları için durmadan yenilenirler. İşte, varlığını insanlığa kabul ettiren fikirler, insanlıkla beraber yaşam hakkına sahiptirler mealindeki atasözü bu gerçeğin ifadesi olmuş oluyor. Peygamberi Zişan Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Bazı ifadelerde öyle manevi bir kuvvet vardır ki, adeta insanı büyüler. Bazı şiirlerde hikmetin ta kendisidir. Okuduğunuz beyitle bunların ilgisini henüz tam kuramadım efendim. Şimdi oraya geliyorum. Şairin beytte abideleştirdiği mana, insanlığın şeref tacı olan izzetin korunmasıdır ki, bu ulvi seciyeye fertler gibi cemiyetler, milletler ve devletler de muhtaçtır. Cenabı Hak buyuruyor, Şan ve şeref, izzet ve kuvvet, hakimiyet ve üstünlük Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Ama münafıklar bunu bilmez. İşte şairin beytindeki ruhlarımızı heyecanlara gark eden malevi hava, bu ebedi hikmetin fırtına haline almış ifadesidir. Evet, harika, mükemmel. İmanla iradenin aşk haline gelmesi ise, fert ve cemiyetteki topyekün muvafakiyetlerin baş şartı olduğu gibi, mukaddes davalar ve büyük sevdalar uğrunda savaşlara giren kahraman ordularında zafer tacıdır. Üslup ve ifadenin bu lahut ufkuna yükselmesi halinde şiir, vezin ve kafiye olmak esaretinden kurtulmuş oluyor. Büyük sevdalara hız ve hamle kazandıracak ideal sancağı oluyor. Ve bu sancağın dalgalanışında dile gelen besteler, aklın olduğu gibi, Hissin de ruhunda aşkından nurdan ifadeleri oluyor. Mahmut Şakir’in evindeki toplantılar eğer hep böyle geçmişse sizin için de çok istifadeli olmuştur. Maşallah. Sohbet uzamıştı. Üstad Mahmut Şakir sözlerine yere ve zamana muafık edebi birkaç cümleyle nihayet vermek istedi. Dostlarım, benim aziz misafirlerim. Ben coştum, devam edip gidiyorum. Sizin halinizi hiç sormuyorum. Kiminiz hoca, kiminiz talebe, kiminiz memur veya dükkan sahibisiniz. Ecdadın bu gibi münasebetlerle tekrarladığı bir beyit söyleyeyim de sizlere yol vereyim, evlerinize gidin. Bu beyti kim yazmış acaba? Beyit kısacık ama manası çok geniş. Manasını arz edeyim. Ey gece uzaki sohbetimiz devam etsin dostlarımla gönüldaşlarımla görüşüyorum uzaki sohbeti kesmeyelim gıda alan ruhumuzdur ruh doymaz doyan yıpranan yorulan persiyen bedenimizdir ey uyku gözümüzden silin ki uykumuz gelmesin sohbetimiz devam etsin ey tan yeri ağarma şafak atmasın aziz dostlarım bu sohbetler hep ruhun ihtiyacıdır. Ruh gıda aldığı, hoşlandığı için doyulmuyor. Yine büyük bir şair der ki, Büyük ruhların namütenahi geniş, ulvi, doymak bilmeyen, hududu olmayan gaye ve emellerini temin ve tatmin hususunda bedenler takat getiremez, yorulurlar. Üstat Mahmut Şakir bunları söyleyince hatrıma bir şey geldi. O yaşta bir genç olarak parmak kaldırdım. Üstat da dinleyenler de şaşırmıştı. Buyurun. Hayırdır inşallah? Efendim, sizin ifade ettiğiniz bu manayı bir Türk şairi tek mısra ile ifade etmiştir. Müsaade buyurursanız okumak isterim. Memnuniyetle, sevinçle dinleriz. Buyurun lütfen. Yesari Asım'ın bir mısrağı. Bezminde geçen her geceyi bin yıl uzatsam. Allah Allah! Ey Ali Ulvi! Okuduğun bu mısradan mana olarak bir kelime anlamadım. Fakat mısradaki musiki ahenk beni böyledi. Allah aşkına bir daha oku. Aynı mısrağı bana birkaç kere okuttu. Sonunda dedi ki... Yahu, lafzı beni mest etti. Ya manası nedir? Efendim, ben lafzını arz ettim. Üstad İbrahim Sabri Bey'de manasını lütfesinler. İbrahim Sabri Bey ayağa kalktı. Gayet belli bir şekilde manayı verdi. Bahis derinleşti. Üstad Mahmut Şakir dedi ki... Yahu... Türk, İslam'ı kabul etmekle neler kazanmış? Ben Türkçe'yi bilmem. Fakat zannederim ki, İslam'ı kabul etmeden önce, Türk lisanında bu ahengi verecek uzun heceler yoktu. Efendiler, Selçuklu'yla tekamüle başlayan, Osmanlı'yla devam eden Türk'ün, ilmi ve edebi sanat dili o hale gelmiştir ki, Arapçadan ve Farsçadan zengin olmuştur desem, şaşmayın. Niçin? Çünkü Arapça ve Farsça'da, Yalnız Arapça ve Farsça kelimeler var. Halbuki Türkçe bu iki lisanın en güzel, en ahenkli ve en lüzumlu kelimelerini almış. Üç dilin en güzel kelimeleriyle güzeller güzeli, ahenkli bir lisan teşkil etmiştir. İbrahim Sabri Bey ayakta heyecanla konuşuyor, herkes hayran hayran onu dinliyordu. Şöyle devam etti... Osmanlı yazı bahsinde de büyük bir hamle yapmıştır. Arapların kullandığı iktidai yazı şeklini küfi yazıya almış, dokuz güzel şekile getirmiştir. Tevkalade, Tevkalade bir sanat eseri haline getirmiştir. Nasıl yani? Sülüs, celi, nesi, rika, talik, divani, icaze, küfi, reyhani, Bunlarla bir hüsn-ü hat sanatı ihtas eylemiştir ki, bu netice ömürler süren çalışmalarla mümkün olabilmiştir. Osmanlı zamanla yazıda yaptığını şiir lisanında da yapmıştır. Belki tuhafınıza gider, inanması güçtür. Fakat bu olmuştur ve Osmanlı son devirde aruzu o hale getirmiştir ki, zihaf ve imaleyi kaldırmıştır. Şairlerimiz artık aruz vezniyle kusursuz şiirler yazmaktadırlar. Siz ne diyorsunuz İbrahim Bey? Bu dediğiniz mümkün mü? Aruzla ve zihafsız, imalesi şiir yazdıklarına, bunu başarabildiklerine dair yemin eder misiniz? Evet efendim. Tanzimat'la başlayan, Fikret, Akif ve Yahya Kemal'le devam eden bir edebi hareket neticesinde şiir lisanımız bu hale gelmiştir. Mehmet Akif Bey'in safaatinde Yahya Kemal'in şiirlerinde vezin icabı, zihaf ve imaleye ihtiyaç duyulmamıştır. Allah Allah, buna gerçekten hayret ettim. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Muhterem babam, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi der ki, İslam her millete yakışmıştır. Fakat Osmanlı'ya daha da çok yakışmıştır. Osmanlı, İslam'ı ilminin yanında edebiyle birlikte almış, benimsemiştir. Osmanlı, İslam'ı yaşamak aşkında erimiş, dinini bütün hayatına, hal ve harekatına tatbik gayesinde fani olmuştur. Bu nasıl olmuştur? Ayrı bir meseledir. Uzun tepkik ve araştırmalara, müteselsil seri konferanslara ihtiyaç gösterir. O gece herkes bu sözlerin etkisiyle dağıldı. Daha sonraki sohbet gecesinde mecliste bulunanların bana bakışı değişmişti. O zamana kadar fakire böyle bir talebe gözüyle bakan üstadlar... ...Ali Ulvi hadi meclisi hareketlendir, kaynat dalgalandır yahu demeye başladılar. İçlerinden biri ev sahibine dedi ki... Ya Şüh Mahmut Şakir, bir gecede bunlar konuşsunlar. Elbette konuşsunlar. Birkaç sohbetimizde Türk edebiyatı üzerine olsun. Ama geçen sohbet gecesi sizler gittikten sonra ben uyuyamadım yahu. Neden efendim? Ne oldu? Türk'ün başına gelenler uyutmadı beni yahu. 600 yıllık muazzam bir devlet, daha muazzam bir medeniyet kurmuşken şimdi dili gitmiş, dini gitmiş, tarihi gitmiş, takvimi gitmiş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Maalesef efendim, Hayal bile edilemeyecek şeyler maalesef oldu. Olduruldu. Büyük Mısırlı Hattat Seyit İbrahim'in Güzel Yazımız diye yazıya dair bir kitabını gördüm. Mukaddimesini okurken geçenki sohbetimiz gözümün önüne geldi. Seyit İbrahim, yazıyı bu hale getiren Osmanlı dehasıdır diyor. Hat sanatının safa safa gelişmesini büyük Hattatları ele alıp gözden geçiriyor. Rakım diye bir Osmanlı hattatının üzerinde duruyor ve diyor ki biz onların ancak talebelerinin talebesinin talebesi sayılabiliriz. Hattat Seyyid İbrahim mi diyor bunu? Evet. Yahu bu millete nasıl acınmaz? Bu dert beni bu kadar yaktı. Uyutmadı da acaba o milletin alimleri, edipleri, hattatları ne yaptı? Efendim birkaç gün önce bu bahisle alakalı odamda zikri geçen bir hadiseyi bir sahneyi müsaade buyurursanız anlatmak istiyorum. Estağfurullah. Müsaade ne demek? Buyur Ali Ulvi, anlat. Seni dinliyoruz. Aslen sen Saraybosnalı Boşnak hattat Vehbi Bey adında bir dostumuz var. Mahkemelerde yazı mütehassısı, ehli hibri olarak vazifeli. El yazılarının asıl mı, taklit mi olduğunu tespit için kendisine başvuruluyor. Bu zat 2-3 yıl önce başından geçmiş bir vakayı şöyle anlattı. 62. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch Productions